Sahabe aslında yani hayattayken, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken bazı sahabeler biliyorsunuz, kimisi işte her gün oruç tutmak istedi, kimisi gece uyumayıp namaz kılmak istedi, kimisi kadınlardan uzak durup evlenmemek istedi, kimisi et yememeyi kendine şart koştu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına bunlar gidince, yani hiçbiriniz Allah'a benden daha iyi bilemez, ondan benden daha fazla da korkamaz, sakınamaz. O halde şunu iyi bilin ki, ''Benim sünnetim kadınlarla evlenmektir. Gecenin bir kısmında kalkar, bir kısmında uyurum. Yani gecenin tamamını namazla geçirmiyorum. Her gün oruşu geçirmiyorum. Bazı günler tutarım, bazı günler tutmam. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.'' buyurmuştur. Yani bunlar ibadet etmek isteyen sahabelerdi. Yani gayeleri ibadet etmek. Bunda da yani Allah Resulü'nün ibadetlerini sordular. Sonra öğrenince... Gözlerine az geldi. Bu sefer bunu şöyle tevil ettiler. Yani o Allah'ın Resulü. Yani onun çok fazla ibadet etmesine gerek yok. Çünkü onun geçmiş gelecek günahları zaten korunmuş ama bizim daha fazla ibadete ihtiyacımız var diye bir rey ile şahsi görüşleriyle bir yorumda bulundular. Ve kendi kurtuluşlarının buna bağlı olduğunu zannettiler. Ve Allah Resul işte bunu işitince böyle söyledi. Yani bu ifade işte kim şu günahları işlerse benden değildir veya şöyle şöyle yaparsa benden değildir şeklinde değil bak. Buradaki bu kısa ile ilgili olarak kim benden fazla ibadet etmeye kalkarsa benden değildir. Yani sünnetimi aşarsa, ibadet konusunda sünnetimi aşarsa benden değildir tehdidiyle ifade ediliyor. Başka daha çarpıcı bir kısada daha var. İbnül Mübarek'in Kitab-ül i̇bn Sa'kir'in Asakir'in tarihinde aktardı. Ee, bir savaştan dönülüyor. Yani artık savaşın korkusu gitmiş. Düşmanın kovalama korkusu gitmiş. Böyle bir endişe falan yok. Binekliler ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı binekler üzerinde kılacağız diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle savaş hali için bakın bu ruhsatları anlamak konusunda bir ipucudur bu olay. Bakara Suresi 237-238. ayetlerinde Korku halinde binekli ve yaya olarak namazı kılın. Güvene kavuşunca da size öğrettiğimiz şekilde Allah'ı zikredin. Yani namazı kılın buyuruyor Bakara 238'de. Bu korku haliyle zikrediliyor değil mi ayette? Şimdi burada sahabeler nasıl bir şeye muhatap? Korku hali gitmiş ama henüz savaştan dönüş aşaması. Yani savaş atlatılmış ve dönüş aşaması. Düşmanın takip etme korkusu da yok. Böyle bir endişe de yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayette imtisal ederek, ayette hükme imtisal ederek korku anında, halbuki henüz böyle bir fiili korku yok, namazı binek üzerinde kılacağız diyor. Yani normalde binekte namaz kılamazsın, farz namazı. Yani savaş hali haricinde. Yani savaş bitmiş, dönüş yaşamaz. Fakat henüz yani tam dönüş gerçekleşmemiş. Böyle bir anda binek üzerinde kılacağız diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ayete böyle imtisal ediyor. Bir tanesi aklıyor binekten yerde kılacağım. Yani yani yerde kılma imkanı var. Korku yok. Yani düşman kovalaması yok. Ben yerde kılacağım diyor. Ve iniyor, yerde kılmaya kalkışıyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam aynı şu ifadeyi kullanıyor. Bu diyor, muhalif düştü Allah da onu muhalif düşürsün veya düşürdü gibi bir ifade kullanıyor. Bu adam dinden irtidat etmeden ölmüyor. Yani bu adamın ölümü irtidat olaylarında dinden çıkarak oluyor. Bu ne kadar tehlikeli bir şey bakın. Adamın şeyi, yani şimdi de mesela e, şeriatın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde ruhsatlardan faydalanmak konusunda değişik tutum olan insanlar var. Yani ümmet buna çünkü müptel olmuş. Mesela sahur vakitlerinde temkin koymuşlar, iftar vakitlerinde 10 dakika, 20 dakika neyse e, kendiliklerinden temkin koymuşlar. İşte riske girmesin ibadetimiz. Yani bu anlayış. E, şu manada sanki sen o 10 dakika temkini koyup da 10 dakika fazla oruç tutmakla Allah Azze ve Celle'ye daha fazla yakın olacakmışsın gibi yani insanlar böyle algılıyor bu tehlikeli bir anlayış yani peygamber aleyhissalatü vesselam e, Allah'a iman eden Allah'tan korkan sakınan ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örnektir bir kimse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şeyi şüpheli görüp, eksik görüp bu manaya delalet edecek şekilde böyle bir anlayışla hareket ederse bakın sonu bu derece tehlikeye götüren bir şey ki Allah Azze ve Celle Nur Suresinin 63. ayetinde buna dikkat çekmiştir. Onun emrine muhalif hareket edenler, Peygamberin emrine aykırı davrananlar ya bir fitneye uğramaktan yahut can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefeti burada Allah Azze ve Celle iki tür cezayla zikrediyor. Çünkü ona muhalefet iki tür. Ya yüz çevirmek şeklinde bir e, muhalefet olur. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emir ve yasaklarını takmamak, fısko isyan yolunu tercih etmek gibi. Yüz çevirmek yoluyla. Veyahut da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığından daha fazla yapmak gibi sünnetin sınırlarını aşmak şeklinde. Bidat dediğimiz yollu olur. Bunun ne çivilcesi? Yani şunu yapanlar, mesela yüz çevirenler azab ile tehdit edilmiştir, can yakıcı azapla. Diğeri ise yani Allah Resulü'nden daha fazla yapmaya çalışmak, daha fazla güya takvalı olmaya çalışmak, daha fazla Allah'a yakınlaştığını zannetmek, onun yaptığından daha fazlasıyla. Da. Bu da fitneye uğramaya sebeptir. Bu fitne de artık e, hangi boyutta bir fitnedir? Allah bilir. Şirk de olabilir yani. Çünkü şirk de fitne olarak zikrediliyor kitapta. Bu tehlikeli bir yoldur. Bu sebeple Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolunu e, algılarken kendimizden e, bir şey katmadan teslimiyet gerekir. Yani kendimizce bir takva, daha takvalı, daha veralı, daha sakınmalı gibi şeylerden, böyle anlayışlardan uzak durmamız lazım. Allah azze ve celle ibadet konularında böyle. Yani Allah'a kulluk meselelerinde böyle. Bu konularda ruhsat varsa, Peygamber Aleyhisselatü da bu ruhsatı kullanmışsa, onu sakın küçük görme. Yani ruhsatı küçük görme, bundan yüz çevirme bu tehlikeli bir yoldur. insanoğlu Allah Azze ve Celle'ye karşı ibadetleri, helal haram hükümleri de böyledir. Kendine zorlaştırdıkça Allah da ona zorlaştırır. Diğer bir hadis de Bildirilmiştir bu. Bu din metindir. Kim ona karşı zorlamaya kalkarsa Allah da ona zorlaştırır diye bildiriyor Nebi Aleyhisselatü İşte daha önce şu Yahudilerin kıssasında da Bakara Suresinde anlatılmıştı işte e, buzağı olayında buzağı kesme katile şahitlik etmesi için bir buzağı boğazlamalar bu, bu emrediliyordu. İşte bu nasıl bir buzağı olacak? Sıradan bir buzağı olmamalı diye kendilerine ne yaplar Zorlaştırdılar. Sıradan bir şey olmamalı. O kadar kolay olmamal canım bu Allah'a itaat etmek. Yani bir de bu buzağı öldüreceğim, bir parçasını ölüye vuracağım, konuşacak. Böyle özel bir buzağı olmalı. Yani özel olmasını istediler Yahudiler. Allah Azze ve Celle de onlar zorladıkça onlara zorlaştırdı. Zorlaştırdı yani Allah Azze ve Celle. Sonra çok miktarda altınlarının gitmesine sebep olacak bir hadise gerçekleşti. İşte bir tane bir adamda vardı aradıkları özellikle buzağı, Allah Azze ve Celle'nin de buzağı ve o buzanın sahibi de dedi ki bunun derisini altınla doldurmadıkça size satmam dedi. Derisi kadar altın istedi. Yani paraları da gitti. Dünyalarından da kaybettiler. E, neredeyse yapmayacaklar diyor Allah Azze ve Celle. Yani kendileri böyle zorlaştırdılar. Bu zorlamanın neticesinde neredeyse buna da itaat etmeyecekler. Zorlarına gitmeye başlamıştı. İşte bizim ibadetler konusunda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine e, Raufun Rahim yani Allah azze ve celle kendi sıfatlarından iki sıfatla Peygamber aleyhisselatü vesselam'ı zikretmiştir. Ümmetine şefkatini anlatmak için. Rauf ve Rahim olan peygamber diye niteliyor. Tevbe suresinin son iki ayetinde. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir Enbiya suresinde. Böyle bildiriliyor. Bu rahmet olan, rahmetin ten kendisi olan Muhammed aleyhisselatü vesselam ümmetine İbadet alanlarında kolaylık olabilmesi için alabildiğine sınırları zorlamıştır Allah Azze ve Celle'ye karşı. Mesela şöyle bildiriyor bir Ümmetimin en kötüsü, en şerlisi haram kılınmadığı halde çokça kurcalaması, çokça sorgulaması sebebiyle o şeyin haram kılınmasına sebep olan kimsedir diyor. Şimdi biz kitap ve sünnetin naslarında, Allah'a kulluk noktasında bir kolaylık gördüğümüz zaman, bilelim ki Allah'ın bu ümmete, bizlere bu büyük bir lütfudur. Sen bunu beğenmez, azımsar, hoş görmez de zorlamaya kalkarsan, işte böyle olur mu? Yani böyle oruç mu olur, böyle namaz mı olur falan filan, böyle seferlik mi olur mesela, çoraba mesmi olur falan, zorlamaya kalkarsan, işte ilim elinden bazılar böyle fetvalar verir. Ve sen de ona tabi olmayı kendine şart koşarsın ve dini kendi kendine zorlaştırırsın. Halbuki ibadet meseleleri kolaylık esası üzerine kuruludur. Yani sen mesela çoraba mes de ayağını yıkadığın zaman Allah'a daha yakın olmayacaksın. Çünkü bu konuda bir delil var Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan. Böyle bir ruhsat var. Ve ruhsatlar hakkında diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu Allah'tan size bir ihsandır, lütuftur, onu reddetmeyin. İbadetler konusundaki bu ruhsatlara e, teşvik vardır dinde. Oruç, iftar, mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, eli kitabın neden helak olduğunu böyle bir aşırılığa bağlamıştır. İftarı geciktirmeleri, sahuru da erken yapmaları, Kitab elinin helak olduğu noktadır. Benim ümmetim onlara muhalefet edip, iftarda acele ettikleri, sahuru geciktirdikleri sürece hayır ve fıtrat üzere kalmaya devam edecekleri. Yani fıtrat bu. Dinin fıtratı bu. Dinin fıtratında ne varmış demek ki? Bizim anlayışlarımızla, bizim istediğimiz şekilde Allah'a daha abid, daha e, takvalı e, kullar olmuyoruz. Allah'ın istediği şekilde hareket ettiğin zaman daha takvalı oluruz. Yani sınırlarda... Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği sınırlarda hareket edersen daha takvalı olursun. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin senin daha fazla saat, oruç tutmana ihtiyacı yok. Daha fazla rekat, namaz kılmana veya kadınlardan uzak durmana, Allah Azze ve Celle'nin bunları yapmana ihtiyacı yok. Fakat bize olunmuş bir şey var, o sınırları muhafaza etmek. Yani bununla kulluk etmiş olursun. Daha önce anlattık belki. Ali radıyallahu ne diyor? şayet din akıl ile olsaydı meslerin üzerine değil altını mes ederdim ama sünnet böyle gelmiştir diyor. Yani Allah Resulü'nün meslerin üzerine mes ettiğini gördüm diyor. Akıl ile olsaydı nasıl olurdu? Yani Ali Radiyalan bir tevcih yapıyor. Yani tamam altını mes ederdin belki ile Bunu geçtik. Din böyle gelmiş. Peki dinde Meslerin üzerini meshetmenin ne alakası var? Yani kulluk açısından, temizlik açısından ne alakası var? Hikmeti nedir? Sen burada hikmet arayıp buna göre hareket edersen sapıtırsın. Bunun hikmeti sadece şudur. Allah böyle istiyor ve böyle itaat edeceksin. O kadar. Akılla, yorumla e, ileri geri buraları kurcalamayacaksın. Akılla yorumlarsan, yani üstünü meshetmenin bir manası yok. Hiç olmazsa ayağımız yere basıyor. Yere basan yerini meshetmek daha sanki konuyla alakalı gibi dersin. Mesela böyle değil, kulluk böyle bir şey değil. Kulluk, ibadet, ubudiyet, Allah Azze ve Celle nasıl istediyse öyle yapmaktır. Yani sen öğle namazını 5 rekat kılsan daha fazla ibadet etmiş olmayacağın gibi, bilakis isyan etmiş olacağın gibi... Abdest alırken azalarını en fazla üçe kadar yıkadığında e, hakka isabet etmiş olursun, sünnete uymuş olursun, Allah'a kulluğu yerine getirmiş olursun. Dört sefer yıkadığın zaman diyor ki Peygamber'e isyan etmiş ve zulmetmiş olur diyor. Dört sefer yıkayan. Ne, ne sakıncası var diyebilirsin akılla. Ama mesele tamamen itaat meselesidir. Yani Allah yaptıklarından, emrettiklerinden asla sorgulanmaz. Bu sebeple mesela iblise ve meleklere Adem'e secde edin dediği zaman iblis ne dedi? Yani o topraktan ben ateşten yaratıldım. Ateş topraktan üstündür dedi. Yani benim ona secde etmem gerektirecek herhangi bir şey göremiyorum burada. Mantıksız gördü. Akla uygun görmedi kendince bu. Ve bu sebepten kafir oldu iblis. Bu kıyamet gününe kadar sürecek bir mücadele. Şeytanda kendi yolunda insanları saptırma yolunda. Yani sadece işte zina etmek gibi, hırsızlık yapmak gibi, içki içmek gibi günahlarla değil. Şeytan bilakis ibadetlerde sınırı aştırarak, sünnete muhalif bidatler ile amel etmelerini sağlayarak kullarını saptırmayı, Allah'ın kullarını saptırmayı daha çok ister. Çünkü adi günahlarla, sıradan günahlarla eğer bir Müslümanı, bir mümini günaha düşürürse o mümin tevbe eder ve hiç işlememiş gibi olur. Bu da şeytanın belini kırar. Bunu istemez şeytan. Ama ne yapar? Bidat işletir ona. Aslında yanlış yapar o. İbadet yaptığını zanneder. Daha iyisini yaptığını, daha temkinlisini, daha ihtiyatlısını yaptığını zanneder. Fakat peygambere muhalefet eder. Sahabelere muhalefet eder. Bundan dolayı da tevbe etmez. Bilakis belki azımsadığı, sünnete göre ruhsatlarla hareket edenleri küçük gördüğü için, hatta onların amellerini geçersiz gördüğü için belki daha büyük tehlikelere bile düşebilir. Burası e, önemli bir nokta. İşte bu meselede de böyle. Yani e, Allah Azze ve Celle'ye karşı Yahudilerin e, bu tarz yaklaşımlarına benzememeyi emrediyor. Allah Azze ve Celle bize kitabında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara benzerlik e, arz eden noktalarda ümmetini uyan, uyarmış giyim kuşam da dahil olmak üzere, sakalın şekli, bıyın şekli, taranma şekline kadar en ince ayrıntılara kadar onlara muhalefeti e, ön plana koymuş, bir sünnet koymuştur ortaya. E, ve ibadetler konusunda da böyle sınırlar çizmiştir. Mesela şu yaklaşma bakın. Dersten önce arkadaşlarla otururken bunun konusunu geçti anlatmıştık. Mesela Bilal radyo olan sahur vakti Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sahur yapıyor. Sahur yapıyor. Bilal radyo birkaç dakika aralıklarla iki de bir gelip Allah Resulü işte fecir oldu, fecir oldu diye sıkıştırıyor Allah Resulü'nü bir oldu, iki oldu, üçüncüde dedik Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tamam ey Bilal, şayet şu ısrarcılığın olmasaydı Allah Azze ve Celle'nin bize, güneş doğuncaya kadar yememize izin vereceğini umardık diyor. Yani burada Bilal elbette kötü niyetli değil. Burada bir örnek veriyor Allah Resulü Aleyhisselatı Yani Allah Resulü tamamen kulların tarafındadır. Yani Allah Azze ve Celle'nin emir ve yasakları, ibadet emirleri noktasında ümmete kolaylaştırabileceği her sınırı, yani Allah Azze ve Celle'den kesin sınırlar çizilinceye kadar hep onu zorlamış. Yani fecir diye kesmemiş bakın. Fecir diye kesmemiş. Ama Bilal radıyallahu anh böyle zorlayınca Zorlayınca, yani insan kendine zorlaştırıyor, insanoğlu. Ve Allah Azze ve Celle fecri artık kesin olarak e, orucun başlangıcı. Artık Wuhan'dan sonra, fecirden sonra yemek haramdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu namazı farz kılar, vacip kılar, yemeği de haram kılar diye bildiriyor artık. Fecir böyledir. Böyle bir girişim olmasaydı bunda olacaktı. Artık bundan sonra kimse bunu şey yapamaz. Yani kimse yani... Öyle olacaktı ama olmadı. Yani olmayan şeyi kimse işte ben güneş doğuncaya kadar yiyeyim içim diyemez. Fecirdir bunun şeyi. Ee, ama insanlar tarih boyunca tabii bu ruhu yani İslam'ın fıtratını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söylediği şu fıtrat var ya bu fıtrat olayını yanlış anlamışlardır. Bu sebeple bugün ümmete baktığımız zaman prensip meseleleri dediğimiz yani Müslümanların şeklen kafirlere muhalif oldukları, olmaları gereken noktalar, bunlar prensip meselelerdir. Burada taviz yoktur. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın size bir şey emrettiğim zaman onu gücünüz yettiği kadar yerine getirin. Burada güç getirme şartını zikrediyor. Emirlerde, ibadetlerde. Bir şeyi de yasakladığım zaman ona derhal son verin diyor. Yasaklarda böyle bir şey zikretmiyor. Yani güç getirirsen son ver demiyor. Burada bir izin yok. Neden yok? Çünkü İslam'ın bütün yasakları Allah Azze ve Celle'nin ve Rasulünün bütün yasakları herkesin güç getirebileceği şeylerdir. Yani ben bu yasağı terk etme işte içkiyi bırakamıyorum. Böyle demeye hakkı yok bir kimsenin. Ben zinayı terk edemiyorum demeye hakkı yok. Bunları terk edeceksin. Misal. İbadetlere gelince kolaylık. Gücün yettiği kadar ve bunlarda da e, tabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çizdiği sınırlar çizdiği e, oranında yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ibadetlerin sınırlarını koymuştur. Burada bazı açık yani bize açık gelen e, noktalar olabilir. Yani günümüz Ramazan günü olduğu için artık Ramazan'la ilgili mesela akıllara takılan şeyler oluyor. İşte iftar. Biz şimdi artık modern bir çağdayız. E, uydu cihazları yani öyle iddia ediyorlar. En azından teleskoplar var. Ayı gözlüyorlar, şunu gözlüyorlar, bunu gözlüyorlar. Ee, gelişmiş bir şeyler var. Namaz vakitleri, dolayısıyla iftar vakitleri, sahur vakitleri bunları gözlemliyorlar artık. Böyle şeyler var. Ee, e, binalar var. Bizim doğal ufku görmemizi engelleyen binalar var. Şunlar var, bunlar var. Bu sebeple biz mesela akşam güneş batarken ne yapacağız? Ee, nasıl tespit edeceğiz? Diyanete bakarsan, dünyada senin gördüğün ufuk yeterli olmuyor dünyanın kendisine vuran yani onlar yuvarlak küre bir dünya düşünüyorlar böyle inanıyorlar dünyaya vuran güneş ışıklarını da hesap ederek bir ufukta batış hesaplıyorlar dolayısıyla mesela bugün Ankara'nın güneşin en uzak battığı en son battığı bölgesinden bile bir 15-20 dakika sonrasında ezan okunuyor Ankara'da bu böyle Ankara için, böyle bir vakit tayin ediyorlar. Bu işte temkin konmuş bir vakit. E, temkin kon, konmasa nasıl olacak? Bak, temkin olmasa, yani bu Diyanet'in şeylerini e, bir tarafa bırakalım. Biz kendi durumumuza bakalım. Kişi bulunduğu yerde, güneşin gözden kaybolduğu zaman akşam vakti girer. Yani hadislerde bu. Hine yağı bu şemsi mesela Hine-i bu Şemsi akşam vaktini tarif için böyle gelmiş Hine-i ya bu yani e, kaybolduğunda Şems'in, güneşin kaybolduğunda Urup ifadesi geçer e, Hicab ifadesi geçer Hicabın arkasına geçtiği zaman diye geçer Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında meydana gelen bazı hadiseler bizim için bir örneklik teşkil ediyor. Mesela Esma radıyallahu anh'ın rivayet hadiste diyor ki işte bir gün e, akşam vakti yani şey olacak, iftar beklenen bir vakit, güneş bulutun arkasında kayboldu ve insanlar iftar ettiler bulutun arkasında kayboluyor bak, yani bir dağın arkasında, binanın arkasında, ağacın arkasında böyle bir şey de değil, havada bulutun arkasında kayboluyor baya yüksekte kayboluyormuş ki, o bulut açıldıktan sonra tekrar güneşi görüyorlar tekrar güneş göründü diyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun kaza edilmesini emretmiyor. Tabi'in, tebev tabi'inden olan ravileri, iki ravi birbiriyle ihtilaf halinde. Ravilerden birisi diyor ki, kendi görüşü olarak söylüyor bunu, yani kaza etmekten başka çıkar yol var mı ki diyor. Diğer ravi de diyor ki Allah Resulü kaza falan emretmedi diyor. Bukhari'de bu hadis. Ömer R. zamanında meydana gelen hadise, işte bir yerde e, iftar yapıyorlar, Sonra işlerinden bir tanesini ezan okumaz için gönderiyor. Yani ezandan önce iftar yapıyorlar. Ezan okuması için müezzini gönderiyor Ömer radıyolan. Adam diyor,yle yüksek bir yere çıkınca, birkaç adım yükselince, bırakın bırakın yemeği diyor, güneş hala burada gözüküyor diyor. Ömer radıyolan diyor ki, Allah seni ıslah etsin, biz seni güneşi gözle diye mi gönderdik, ezan oku diye gönderdik diyor. Başka bir rivayette, bu bulutun kapanmasına benzer bir olay. Yani güneşin kaybolduğuna kanaat ettikleri zaman iftar ediyorlar ve biraz sonra güneşi görüyorlar. Ömer radıyallahu anh diyor ki biz iştihad ettik yani biz Allah'a isyanı kastetmedik bundan dolayı kazada etmeyiz diyor. Bunlar işte Ra'şi Talife Ömer radıyallahu anh rivayet edilenler. <gülüyor> Sahabelerden gelen uygulamaya gelince Bukhari muallak olarak zikreder. Hadisin aslını İbni Ebi Şeybe sahibi isnatla rivayet eder. Ravi diyor ki, tabinden olan Ravi, biz diyor güneşi görüyorduk, Ebu Said radıyallahu anh'ın evine girdik, o iftar ediyordu diyor. Güneşin batmadığını görüyorduk diyor. Dışarıdalar. Halbuki Ebu Said radıyallahu anh dışarı çıksa güneşi o da görecek. Kolaylık mı? Ya böyle oruç mu olur? Dediğin anda kaybedersin. Orucu, bunun sınırlarını sana şer kılan, meşru kılan, din kılan... Allah Azze ve Celle'dir. Vesselam'dır. Sen böyle oruç mu olur deyip zorladığında kendi kendine zorlaştırırsın. O zaman ne yapacağım? Ne yapacağım? Güneş gözünden kayboldu. Yani yüksek binaların arasındasın. Düşün. O güneşi binaların arkasından görebilmen için bir kilometre veya iki kilometre gitmen gerekti. Gerekecek. Ne yapacaksın? Böyle mi yapacaksın? Oraya gittin diyelim. Ve orada güneşi gördün, orada batmasını bekledin, orada tekrar gözünde kayboldu. hala biliyorsun ki o dağın, tepenin arkasında o güneş hala duruyor biliyorsun, oraya da git. Ondan sonra oraya da git, biz biliyoruz ki güneş zaten hiçbir zaman batmıyor esasen, güneş semada dolanıyor, dönüyor. Güneş batmıyor ki, batma diye tercüme edilen kelime gruptur. Arapçadaki grup kelimesini batma diye Türkçe'ye böyle karşılamak zorunda olduğumuz için batmayı zannediyoruz ki işte bir şeyin arkasında kaybolması, uzak ufukta yani dünyanın sanki altına geçmesi gibi algılıyoruz. Böyle değil. Güneşin gözden kaybolmasıdır grup. O yüzden bir hadiste e, hicabın arkasına geçti zaman diye geçiyor. Hijab umumdur. Yani nasıl bir hijab, nasıl bir perde bu kayıt altına alınmamıştır, şart koşulmamıştır. Bir rivayette hayne bu şemsi yani güneş yuvarlağının dairesinin e, herhangi bir şeyin arkasına kaybolmaz böyle geçiyor. Dolayısıyla bizler bugün ikindi vakti çıktıktan sonra ikindi vakti çıktıktan sonra güneşin kaybolduğunu gördüğümüz yerde iftar ederiz. Enes radiyullah'tan yine e, yani sahabelerin umum olarak muameleleri böyle olmuştur. Enes radiyullah iftar ediyor. Sabit el-Binani hemen e, bir iki adım ileri geçerek güneşi gözlemeye çalışıyor. Otur diyor, otur. Ömer seni görseydi yakalardı diyor. Yani gidip, yani birkaç adım ileride görebilirdi halbuki. i̇bn Mesud radıyallahu anh'dan gelen rivayette akşam namazını kıldırıyor cemaatine. Talebeler, i̇bn Mesud'un talebeleri, tabinden büyük talebeleri. Namazı kıldırıyor ama bunların içerisine bir kuşku düşüyor. Yahu yani güneş Tamam bizim gözümüzden kayboldu ama şurada gözüküyor. Bunlar hemen gidip oraya bakmaya çalışıyorlar. Aha güneş diye birbirlerine gösteriyorlar. İbn-i Nesul Radyolan diyor ki siz diyor, ne yapıyorsunuz diyor. Allah'a yemin olsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın belirlediği vakit budur diyor. Ve İsra suresinin 78. ayetindeki e, ifade de bu şekildedir diyor. O duluk şemsi ifadesini. duluk şemsi ila gasakilleyl e, tabirini böyle tefsir ediyor. Arap dilinde, Arap dilinde, elleil kelimesi. E, buna gelelim. Bakara Suresi 187. ayetinde orucu ilelleil, geceye kadar tamamlayın diye buyuruluyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o İbnebi Efra Radyalant'tan gelen rivayette gecenin şuradan geldiğini, gündüzün şuradan gittiğini ve güneşin gurub ettiğini, kaybolduğunu gördüğünüz zaman oruçlu iftihar etmiştir. Yani oruç artık bitmiştir diyor. E, orada yani böyle söylemesine sebep olan hadisede ee, i̇n diyor, sevik bulamacı hazırla, benim şeyimi hazırla yani ben iftarlığımı hazırla ki iftar yapacağım diyor. Orada sahabe, bazı rivayetlerde Bilal Radyalan olduğu geçiyor. Ey Resulü gündüz bir gitseydi diyor. Bir daha söylüyor Allah'ın Sallallahu Aleyhi Vesselam. İn diyor, bana hazırla bulamacımı. Ey Allah'ın Resulü güneş, yani âlâ güneş var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki güneşi birisi görecek olsaydı devesinin üzerindeki görürdü. Yani onlar devesinin üzerinde. Deve üzerindeler. İn de hazırladı diyor Deve üzerindeler zaten. Yani biz deve üzerindeyken güneşi göremiyoruz şu an. Yani indiğimizde hiç göremeyeceğiz zaten. Yani devesi üzerinde olan göremiyorsa inen hiç göremez. Yani görseydi deve üzerindeki görürdü diyor. Ve 2-3 e, sefer bu ısrara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her seferinde bu şekilde emrederek şey yapıyor. İşte onun arkasında bunu söylüyor. Şimdi bu gece tabirine gelelim. Gecenin şuradan geldiğini gördüğünüzde, gündüzün şuradan gittiğinde, güneşin battığında oruçlu iftar etmiştir. Bazıları bu hadisi anlamıyor ve şöyle açıklamaya çalışıyorlar. Burada 3 şey var, 3 şey yok, 1 şey vardır esasında. Hepsi birbirinin zorunlu olarak gereğidir. Yani güneşin kaybolması, gecenin buradan gelişi, gündüzün şuradan gidişi demektir zaten. Bunlar ayrı şeylerdir diye yorumlayanlar, özellikle şialar, gece ifadesiyle zifiri bir karanlığın belirmesini şart koşmuşlardır. Bu sebeple onlar şafağında kaybolmasını şart koşarlar. İftar için yatsı vaktini beklerler yani. Yatsı vaktinde iftar ederler. Onlar aşırı gitmişlerdir. Böylelikle. Hanefi veya Şafi eli sünnet geçinen mezheplerde ise şimdi diyor tamam işte çölde olursan açık arazi sahrada veya deniz ufkunu görebildiğin bir yerde olursan güneşin batmasına itibar edersin. Tamam böyle diyor. Ama diyor binaların içerisindeysen şehir yerindeysen diyor işte güneşin kaybolması yetmez diyor. Ne olması lazım? Doğu ufkundan e, karanlığın gelmesi lazım diyor. Var müslim Müslümşehir'inde bakın böyle diyor. Şimdi böyle bir şey e, yani kulların kendi kendine zorlaştırması aynen bu. Yani bu. Nedir bu? Mesela siz şeyde düşünün kendinizi. Düş sahraadasınız. Güneşin battığını görüyorsunuz. Güneşin battığını gördüğünüzde Acaba doğuda nasıl bir karanlık beliriyor? Bu karanlığın miktarı nedir, ölçüsü nedir ve bu karanlık şartının delili nedir? Çünkü Arap dilinde leil kelimesi, Lisanul Arabda, e, Kamusul Muhitte ve bunun gibi kaynak Arap dili lugat kitaplarında gece gündüzün sonudur, güneşin batmasıyla başlar diye ifade ediliyor. Yani gece güneşin batmazdır, ortalığın aydınlık olmaz, karanlık olmaz. Buna bir alakası yoktur bunun. Bu yüzden İbn Kesir Raymolla gece budur diyor. Yani geceye kadar tamamlamak demek güneşin kaybolmasına kadar tamamlamak demektir. Yani burun e, işte doğudan karanlık gelecek falan. Böyle bir alakası yok. Ve e, İbn Al-Shurda tefsirinde başka bir inceliğe dikkat çekiyor. İle Leil ifadesi Hatta leyl ifadesinden daha e, belli bir ifadedir. Allah Azze ve Celle'nin burada hatta demeyip de ila demesi. Bu işte acele edilmesinin gerektiğine delalet eder diyor. Yani iftarda acele etmek. Yani bizim kulluğumuz, Allah'a yakınlık olan kulluğumuz iftarda acele etmek. Yani kul olarak aczimizi sergilemek. Ya Rabbi biz ee, senin emrinle aç kalmaktan dolayı harap bitap düştük derhal e, senin meşru kılmanla o iftarda acele ediyoruz bu manayı koymaktır ortaya bu yüzden kutsi Allah'a en sevimli olan oruçta kulun acele etmestir iftarda acele etmestir diye geliyor İftarda acele eden kulunu sever Allah Azze ve Celle bu şekilde geliyor Burada tabi söylenecek çok şey var ama günümüzde e, kafa karışıklığına sebep olan şey işte bu İslam'ın fıtratıyla ilgili anlayış meselesidir. Yani İslam'ın fıtratı akıl ile değil, şeriat iledir. İslam fıtratı şeriattır. Yani Allah Azze ve Celle tarafından bildirilen dinin kendisidir. Buna göre oruçta, iftarda acele etmek kulu daha takvalı Allah'a daha itaatkar kılıyor. Orucu biraz daha geciktireyim, daha fazla oruçlu geçireyim. 10 dakika daha, 20 dakika daha fazla geçireyim demek bu makbul değil. Bu fıtrattan bir sapıştır diyor. İft şeyde imsak vaktinde biraz daha erkenden ben yeme içmemi keseyim. Namaz için yine beklerim. Sorun değil diyor. Mesela önceden e, yeme içmemi keseyim de eee işte vakitle ilgili şüphe var. O yüzden namazda geç kalar. Mesele değil diyor. Bu yanlış bir anlayış. İmsakı geç yapmak. Geciktirmek. Yani son sınırlarına kadar beklemek. Faziletli olanı budur. Fıtrat olan da budur. Hayır üzerine kalmanın alameti de budur. Ama sen işte ben orucumu garantiye alayım. Orucumu garantiye alayım. Önceden yeme içmeyi keseyim dediğin anda bu fıtrattan sapıştır. Orucumu garantiye alayım. Biraz daha beklerim iftiharı canım. Yani iyice gönlündeki şüphe gitsin. O şüpheye sebep olan şeyle mücadele etmen lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sünnet olan bir konuda şüphe etmemek gerekir. Kaldı ki burada kolaylıkları. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle'den kesin bir şekilde bir çizgi, yasak gelince kadar alabildiğine kullanıyordu. Resulü'nün sünneti buydu. Dolayısıyla biz mesela bugün, işte ben evimin içerisindeyim, camdan bakıyorum. Güneş binanın çatısının orada kayboluyor. Önümde binalar var, göremiyorum ufku. Binanın çatısında kayboluyor. Ne oldu? Gayb, hiyneye bu şems olayı gerçekleşti benim gözümde. İkinci baktı açmış. de çıkmış aradan yani. Kayboldu. Ben burada orucumu açtığımda kitaptan veyahut sünnetten bu yanlıştır diyebileceğiniz bir delil var mı? Böyle oruç açamazsın, orucun ifsad olmuştur, batıl olmuştur diyebileceğiniz kitaptan ve sünnetten bir delil var mı? Vakitten ancak vardır hocam. Vakit? Mesela diyelim ki güneş 8'de batıyorsa, senin orada bat battıysa, 6'da sen göremiyorsan Şimdi 6'da ortağında saat vardır demek. Ki. Saati geç, saatle kayıtlı değil bu. Her gün güneş örnek örneğim sekizde sekizi bir gün tam her gün güneş her gün güneş benim orda evim orda orada çatının orada, misal altıda batıyor misal her gün o vakitte batıyor o zaman burada oturmuş olsak şurada oturmuş evet. olsak öyle neyin açmamız gerekir hayır ikindi vaktinin çıkması lazım ikindi vakti çıkar çıkmaz e, tabi açmamız gerekir çıkar çıkmaz değil güneşin battığını gördüğün anda mesela buradan biz e, buradan göremezsin de Mutfağın, buranın mutfağından baktığın zaman güneş orada batıyor yani hatta dışarı çıksan da binaların tepesinde yine batıyor ha ben şunu yapayım dersen ben bu binaların arkasındaki güneşi görebilirim biraz daha ileri gideyim dersen bunu yapabilirsin ama bu sana yeterli gelecek mi? çünkü sen oradan baktığında bu sefer de e, ilerideki ufukta yine aslında güneş duruyor orada biraz daha ileri gidebilirsin Biraz daha biraz daha derken güneşi hep takip etmek zorunda kalırsın. Yani kendine zorlaştırmış olursun. E yap. Oraya çıkacağımızda yüksek bir tepeye çıkma, çıkmış olsak olmaz mı? İşte böyle bir şart yok şeriatta. Mesela az önce sahabelerden Sahabelerden örneği verdim. Yani İbn Mes'ud radıyallahu akşam namazını kıldırıyor, öğrencileri biraz ileri geçip güneşi görüyorlar. Ebu Said el-Hudri evinden çıksa güneşi görecek. Yani bunun gibi sahabelerde bu tip uygulamalar var. Ha sen şunu yaparım dersen biz sana karşı çıkmayız. Yani ben işte gönlüm kanaat etsin, tatmin olayım, ben dışarı çıkayım. Hatta evimin damına çıkayım dersen yap, bak. Peki bunu sahabe yaptıysa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmadıysa yine... Peygamber aleyhisselatü vesselamdan zaten var bu örnek. Mesela bir tane ya da iki tane uygulama var. Ondan sonra o uygulama devam etmiş mi? Şimdi Peygamber aleyhisselatü vesselamın hadislerinde genel bir tabir var zaten. Hı ne ya bu şemsi. E Sahabe bunu böyle uygulamış, hatta kendisi böyle uygulamış. Çünkü biraz ileri o yolculuktaki iftar ettikleri anda, biraz ileri güneşi görecekler. Ömer radıyallahu anh'da, Raç ondan var bu uygulama. Kendi zamanında mesela güneşin, işte bulutun arkasında kaybolması, sonra çıkması hadisesi var. Burada tekrar kazayı emretmiyor. Az önce Ömer radıyallahu anh'tan verdiğiniz örnekte mesela dediniz ki, iştihad etti. Ömer radıyallahu anh dedi ki, ben iştihad ettim. Demek ki orada yanıldığını fark ediyorum. Yani gibi. buradaki iştihat güneşin baktığını söylemez. Ama bulut açılınca tekrar güneş gözüküyor. Hadi şimdi mesela o dönemde diyelim ki o mesele bir sefer olmuştur. Bir daha tekrar yükseltmiş mi? Birkaç tane var böyle. Bak Birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanda oluyor. Allah Resulü zamanında olmuş, Ömer radıyallahu anh bak şunu demiyor. Allah Resulü zamanında böyle olmuştu, ama e, bulutun arkasında diye orucunuzu açmayın, böyle bir şey demiyor. Bilakis beşer gözüyle, güneş bizim görebileceğimiz açıdan kayboldu mu, bunun adı kayıp veya e, gurup. gurup gerçekleşmiş demektir. Buna dikkat etmemiz gereken İbn-i Şeybe'de e, Said bin el Müseyy Ebrahimullah'ın söylediği, ikindi açtım mı diyor, ikindi vakti açtım mı diyor, iftar et diyor. Yani böyle bir söz söylemesinin sebebi allah öyle, Alem buna benzer e, hadiseler. Çünkü ikindi vakti aşınca e, iftarını yap demesinin ne manası vardır tabiinin? Evet, yani bu konuda biz Allah Azze ve Celle'den gelecek ruhsata, ondan gelecek ihsana muhtacız. Eyvah dediği gibi, yani ben seni zengin kılmadım mı diyor Allah Azze ve Celle? Banyo yaptığı zaman çekirgeler, altın çekirgeler döktüğünde hemen toplamaya başlıyor. Ya Rabbi senden gelecek her sana ben muhtacım diyor. Biz böyleyiz. Allah Azze ve Celle'den biz burada bu kolaylığı görüyor muyuz? Biz buna muhtacız. Aa, istemem Böyle bir tavrımız olamaz. Ama ta ki bize bir delil gelir. Yani bizim bu yaptığımızın yanlış olduğunu gösteren eyvallah başımızın gözümüzün üstüne biz derhal bundan, e, döneriz artık. Ama şu an için böyle bir şey yok. Yani Bilal Radiyalar'ın o ısrarı gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani bu ısrarı olmasaydı şöyle şöyle olacaktı dediği gibi böyle kesin bir çizgi bize çizilmedikçe biz Allah Azze ve Celle'nin bu ihsanına muhtaçız. Yani biz daha fazla aç kalmakla Allah'a daha fazla kul olmuyoruz. Bunun bilincindeyiz en azından. Evet şu son